Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin, ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve eshabihi ve etbaihi ecmain. Aziz kardeşler, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın aziz hatırası olan ehl Beyti anlamaya çalışıyoruz. Rabbim inşallah hepimizi anlayanlardan etsin. O güzel ailenin aleme bıraktığı o büyük izleri kavrayanlardan etsin. Bizleri o ailenin aleme duyurduğu o hakikatlerin ışığında yürüme noktasında gayret içerisinde olanlardan kılsın. Öyle bir farklı aile ki ehl Beyt ailesi, o büyük nesil, gerçekten onların her hali, her duruşu, her bağları hayata söyledikleri her şey bizim dünyamız için çok farklı anlamlar ihtiva ediyor. Bakın nasıl bir aile şöyle bir örnek üzerinden yürüyelim isterseniz. Hazreti Ali Kufe'de olduğu yıllar Hazreti Hasan'la Hazreti Hüseyin'e ki ikisi de gençler cennet gençlerinin efendileridir biliyorsunuz. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın Reyhanlarım deyip bağrına bastığı iki yiğittir onlar. Onlara bazı tavsiyelerde bulunuyor. Söylüyor söylüyor bir şeyler. Sözü bir yerde şuna getiriyor. Bakın diyor böyle yapmazsanız eğer size şu konuda şöyle şöyle yaparım. Artık bir babanın evlatlarına söyleyeceği sözler nelerse Hazreti Ali de onları söylüyor. İçlerinden biri Hasan mıdır Hüseyin midir bilemiyoruz. Allah ikisinden de ebeden razı olsun baba diyorlar merak etme biz aynen senin gibi olacağız bu sözden hoşnut olmuyor Hazreti Ali hayır diyor benim gibi değil ceddiniz Muhammed gibi olacaksınız böyle bir aile dedeleri kim Aleyhisselatu vesselam nineleri kim Hazreti Hatice halaları kim Ümmühani. Duydunuz değil mi? Defaatle benden Ümmühani'yi. Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'ın Ümmühani'ye olan muhabbetini şöyle bir hatırlayın. Onun nasıl bir halı olduğunu bilirsiniz. Bir tane daha halası var onun. Cümane isimli. Onu pek ben size anlatmadım fazlaca. O da Şair Ebu Sufyan'ın hanımı. Halaları da böyle. Amcaları kim? Bir tanesi cennette kanatlarıyla uçan Caferi Tayyar. Bir tanesi akil. Teyzeleri kim? Teyzelerine kurban olalım. Öyle bir aile ki dedim ya. Şimdi bize söylesenler bazen akrabalarımızı gizleriz. Ya bilinmesin şu benim akrabam olsun deriz. Elhamdülillah birçoğumuzun öyle bir sıkıntısı yoktur ama bazılarımızda da vardır yani. Ama o aile öyle bir aile ki gizlenecek hiçbir şeyleri yok. Teyzeleri, Zeynep. ...Rukiye Ümmü Gülsüm... ...üçü de aleyhissalatü vesselam... ...efendimizin kızları... ...hangi birini söyleyelim ki... ...o aile böyle bir aile... ...her haliyle... ...bambaşka bir hava var... ...o evde, o hanede... ...öyle ki... ...hangi tarafa başınızı çevirseniz... ...baba tarafından, anne tarafından... ...hangi tarafa başınızı çevirseniz... ...çevirin... ...oradan nübüvvetin kokusu gelir... Oradan Risaletin kokusu gelir. İşte Ehli Beyt evi böyle bir ev ve biz bu evi anlamaya çalışıyoruz. Allah hepimizi anlayanlardan etsin. Sevgi meselesine getirdik sözü. Bugün de öyle yürüyeceğiz zaten. Ancak şöyle bir hatırlamamız lazım. O sevgi dersindeki son mesajları ki bugün söyleyeceklerimiz daha iyi anlaşılsın. Geçen dersi bitirirken dedi ki, ümmetin ehli beyti sevme noktasında iki ana damarı var, iki çizgi. Bunlardan bir tanesi şudur: Hepsi ehli beyti sever de, o çizgilerden bir tanesinde muhabbet ve adavet vardır. Yani ehli beyt sevilir, ehli beytin karşısındaki ne zaman, nerede olursa olsun fark etmez. Kim karşılarında olmuşsa onlara karşı da bir düşmanlık onların düşünce dünyalarında ve hayatlarında yer edilir. Diğer taraftaki ki ehli sünnet dediğimiz o çizgi biz de hep o çizginin mensuplarıyız. O çizgide ise şu vardır muhabbet ve sükunet ehl-i sevilir. Ama tarihin bir zaman dilimi içerisinde ehlibeytin Beyt'in karşısında olanlar özellikle sahabeden oluşanlar için de herhangi bir söz söylenmez. Onların sahabilik rütbesinden dolayı onlara sessiz bir tavırla bir tavır ortaya konur. Onların yaptıkları budur. Örnekler verdim kısaca bir iki şey söyledim. Bugün inşallah bu meseleyi biraz detaylandıracağız ki daha da iyi anlayalım, daha da iyi kavrayalım, daha da bu meseleyi doğru bir biçimde anlayalım. Çünkü mesele sadece ehli beyti sevme meselesi değildir. Siz anladınız bazı şeyleri, anlayacaksınız da ben biraz daha detaylandırınca, göreceksiniz ki ehli beyt üzerinden neler neler göreceğiz biz. Aslında İslami bütün meseleleri anlama ve algılama da bu konuştuğumuz meselelerin içerisine dahil olacak. Bir ehli beyt üzerinden sahih İslam anlayışını biz öğreneceğiz inşallah. Çünkü bunu etkileyen bir tutum, bir davranıştır. O kadar mühim bir şeydir ki anladığımız zaman, algıladığımız zaman etkilerinden göreceksiniz. Bugünkü dersimizin başlığını söyledim. Neydi dersimizin başlığı? Ehli beyti sevmede ölçü. Ölçü olur mu ehlibeyti Beyt'i sevmede? Ölçüsüz bir şey olur mu dostlar? Her şeyin ölçüsü var. Hiçbir şeyin ölçüsü eksik bırakılmamıştır ki sevgi meselesinin ölçüsü eksik kalsın. Hepsini Allah bir ölçü üzere yaratmıştır varlık aleminde her ne varsa. Mesele sevgi meselesi olduğu zaman hayata ölçü veren Efendimiz aleyhissalatü vesselam her meselede bize ölçüyü öğrettiği gibi bu meselede de bize ölçüyü öğretmiştir. Unutmayalım hiçbir şey ölçüsüz değil. Rabbimiz el-kadir olarak, el-kadr olarak her şeyi bir ölçüyle, bir yasa ile var etti. Ölçüyü ve yasayı var ettiği gibi bütün bu mesele hakkında dengeleri de aleme koydu. Şimdi bize düşen Zaten bunu anlamak ve bunun gereğini yerine getirmek. Biz meseleyi sevgi meselesinde el aldığımız zaman şunu görüyoruz. Aslında biz Rabbimizi sevmek zorundayız. Hem fikiriz değil mi bunda? Efendimizi sevmek zorundayız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la ümmet arasında köprü olan sahabeyi sevmek zorundayız dinin intikal ve muhafazası için seçilen bir nesil olan ehli beyti sevmek zorundayız bunların da ötesinde bunların hepsine ayrı ayrı hukukları var bunların da ötesinde biz birbirimizi de sevmek zorundayız bir mümin başka bir mümini nasıl sevmez nasıl ben sevmiyorum diyebilir böyle bir hakkı var mıdır Mümin ise eğer mümin kardeşlerini sevmek zorundadır ve mümin kardeşlerinin içerisinden Allah'a yakınlıklarına göre rütbeleri olan Allah'a yakınlıklarına göre bazı seviyeleri olan mesela alimlerimizi mesela hocalarımızı mesela manevi önderlerimizi daha fazla severiz. Normal sıradan bir mümini de o müminlik hukuku içerisinde severiz. Bunların hepsini sevmemizi bizden isteyen sevgiyi yüreğimizde var eden Rabbimizdir o sevgiyi yüreğimizde var etti ne için sevmemiz için kimi sevmemiz gerektiğini de bize öğretti Kur'an'ında öğretti sünnette aleyhissalatü vesselam Efendimiz bize öğretti bizim İslam büyüklerimiz bu hakikatlerden öğrenerek bizlere öğrettiler şimdi bunların hepsinin Ölçü meselesini konuşacağız ancak belki sonlara doğru söylemem gereken bir şeyi işin başında söyleyeyim. Üç tane temel hakikat söyleyeceğim size. Bir, bir mümin hiçbir şeyi bu hiçbir şeyin içerisine aklınıza ne gelirse onu koyun. Hiçbir şeyi Allah'ı sever gibi sevmez. Haşa. Bir mümin aklı başında bir müminin yapacağı bir iş değil. Allah'ı sever gibi sevmez. Ya nasıl sever? Allah emrettiği için sever. Birinci ölçümüz ve birinci ilkemiz bu. Hiçbir şeyi Allah'ı sever gibi sevmez. Allah emrettiği için sever. İkincisi sevgiye konu olan Efendimiz aleyhissalatü vesselam ise her şeyden ama her şeyden daha fazla Efendimiz'i sever. Anlaşılıyor mu dostlar? Anlaşılmıyorsa hemen söyleyin. Allah'ın sevgisini birinci maddeye koyduk bakın hemen arkasından Efendimiz'i söyledik orada da genel bir ifade kullandık. Her şeyden ama her şeyden daha fazla bu her şeyin içerisine Rabbimiz dahil değildir onu ayırdık çünkü. Her şeyden ama her şeyden daha fazla Efendimiz'i sever. Şimdi Hazreti Ömer'i burada hatırlamanız lazım defaatle benden duymuşsunuzdur. Ya Resulallah seni çok seviyorum dediğinde sordu Efendimiz beni ailenden ehlinden daha mı çok seviyorsun? Evet ya Resulallah beni annenden ve babandan daha mı çok seviyorsun? Evet ya Resulallah beni malından ve servetinden daha mı çok seviyorsun? Evet ya Resulallah beni nefsinden ve canından daha mı çok seviyorsun? Hayır ya Resulallah. Ömer bize işi öğretecek işi hayır der demez efendimiz ne dedi olmadı Ömer eğer ben sana nefsinden ve canından daha sevgili olmadıkça sen gerçek manada iman etmiş olamazsın dedi. Hazreti Ömer daha sonra düşündü taşındı geldi ölçüsünü yaptı hesabını yaptı ve ya Resulallah vallahi seni nefsimden ve canından daha çok seviyorum dedi. Aleyhissalatü vesselam efendimiz şimdi oldu dedi. Şimdi kamil iman oldu. Onun için sahabiler efendimiz ve vesselamın huzuruna gelince bugün bizim kullandığımız halk deyimiyle kurban olayın cümlesini öyle iş olsun diye söylemezlerdi. Fedeke ebi ve ummi ve nefsi ya Resulallah dediklerinde Yeri ve zamanı geldiğinde inanın ana da baba da nefisle Allah va Resulü uğruna feda edilirdi. Onlarca yüzlerce bunun örneği var. Demek ki ikinci madde neymiş? Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ı her şeyden ama her şeyden daha fazla sevmedi. Bu sadece sahabiyle olan bir durum değil, bizim için de geçerli. Biz de sevmeliyiz. Biz de böyle sevmeliyiz zaten sevginin ölçüsünü konuşuyoruz. Üçüncüsü sevgiye konu olan sahabe nesli ve ehli beyt ise başta söylediğim cümleyi tekrar edeceğim. O sevgimizi muhabbet ve adavet üzerine değil muhabbet ve sükunet üzerine kurmak zorundayız. Aslında ehli beyt sevgisinin anahtarını söylemişim anahtarı neymiş muhabbet hem de olabileceği en son sınıra kadar muhabbet ama karşısındakilere karşı da sükunet neden peki sükunet niçin biz ehli beytle bir şekilde münasebeti olan ashabı kiramın yaptıkları işi yargılama makamında değiliz bu hakkı Efendimiz bize vermiyor vermiyor çünkü onlara biçilmiş bir rol var siz eğer sahabeye dil uzatmaya başlarsanız ortada ne sünnet kalır ne siyer kalır ne de ikinci merhalede Kur'an kalır. Kur'an'ı da bize veren onlardır Kur'an bize gökten mi indi Kur'an'ı bize ulaştıran nesil o nesildir. Siz o nesle dil uzatmaya başladığınız zaman elinizden birer birer kayıp gidecek. Zaten bugün bu işi kasıtlı yapanların varmak istedikleri nokta da burasıdır. O nesillen üzerine şüpheler uyandırıldığı zaman aleyhissalatü vesselam efendimizin bize öğrettiği her şeye şüpheyle bakacağız. İkinci merhalede Kur'an'ımızdan şüphe duyacağız. Allah korusun. İşte bunu önleme adına o neslin yapmış olduğu iman adına ortaya koymuş olduğu o büyük destansı hayatlara saygı gösterme adına onların bize yaptığı onlarca yüzlerce iman hizmetine karşı bir vefa ortaya koyma adına biz ashabı kiramı büyüğünden küçüğüne en büyüğü Hazreti Ebubekir en küçüğü Vahşi Hepsine radiyallahu anhum icma indir der onları vefa ile anarız. Neden bunlardan dolayıdır? Aleyhisselam efendimizin bir duası var. Ebu Davud Sünen'inde aktarır. Ahmed bin Hanbel Müsned'inde aktarır. Allah'ım der azhabımı bana bırakma. Ben onlara sahip çıkmaktan aciz kalırım. Allah'ım ashabımı kendilerine de bırakma kendi ellerine de bırakma onlar da kendilerine sahip çıkamazlar. Allah'ım ashabımı başka nesillere bizleri söylüyor diğer nesillere de bırakma onlar da kendilerini onlara tercih ederler. Allah'ım ashabıma sen sahip çık. Efendimizin duası kabul olmuştur. Ashabı Allah sahip çıkıyor peygamber aleyhissalatü vesselamın bu duasıdır kim onları sevmez onları sevmeyen Müslüman kalır mı onları sevmeyen Müslüman olur mu sorusunu onları sevmeyen Müslüman kalır mı diye de sorun kalır mı onlara düşman olanın din meselesini sorgulaması gerekmez mi bakın ne dedik sadece mesele sevgi meselesinde kalmıyor nelere nelere intikal ediyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir ömür bunu öğretti bize hayatıyla. Onun elinin altındaki insanların hepsi Mekke'de ya da Medine'de işin bidayetinde ya da işin nihayetinde o kutlu halkaya giren her bir sahabi Efendimiz aleyhissalatü vesselamdan şöyle ya da böyle etkilenmiştir şöyle ya da böyle onlardan birer nübüvvetin fırçasından nasip alınmıştır nasip almışlardır hal böyle olunca aleyhissalatü vesselam efendimiz hiçbir sahabiyi yaptığı hata ne kadar büyük olursa olsun aklınıza ne geliyor mesela büyük hatalar hepsini aklınıza getirin ne kadar büyük hatalar yapmışlarsa yapsınlar eğer iman noktasında bir sıkıntı yoksa ve yapılan işin içerisinde bir ihanet yoksa Efendimiz onları affetmiş ve onlara o yaptıkları hatadan dolayı laf söyletmemiştir. Bakın sahabe ile münasebeti Efendimiz öğretiyor bize. Anlaşılabildi mi dostlar çok mühim bir şey bu. Yapılan hata ne kadar büyük olursa olsun söyleyelim değil mi bazı şeyler mesela zina etsinler mesela içki etsinler mesela hırsızlık yapsınlar mesela ihanete ait bazı şeyleri bilinçsizce yerine getirsinler mesela savaş meydanını terk etsinler mesela korksunlar kaçsınlar. Mesela dünyaya dalsınlar efendimizi ayakta bıraksınlar. Mesela mesela mesela ne aklınıza gelirse gelsin. Bunların hepsini sahabi yapmış. Biz meleklerden oluşan bir zümreden bahsetmiyoruz. Bakın Kur'an bunlardan bir miktarını anlatıyor. Niye anlatıyor Kur'an? Size örnek ve model olarak gösterilen o nesil. Hatasız bir nesil değil ve meleklerden de oluşmuyor. Zaten meleklerden oluşsaydı insana örnek olur muydu? Melekler meleklere örnek olur. Eğer bize örnek ve model olarak gösteriliyorsa demek ki bizim gibi bizim hem cinslerimizden aynen bizim şu anda duygularımız, düşüncelerimiz, hayatlarımız, bedenlerimiz nasılsa onlar da öyle. Zaten öyle oldukları için... Radiyallahu anhum oldular onlar rıza makamını belki de o beşeri özelliklerinden dolayı elde ettiler o beşeri özelliklerini yerine getirerek iradelerinin haklarını vererek hata yaptıkları zaman hatalarını savunmayıp o hatalarından rücu ederek dönerek tevbe ve istiğfarı hayatlarının esası kılarak seviyelerine bu manada seviye kazandırdılar. Biraz somut örnekler verelim. Bakın Kur'an Uhud gazvesi sırasında okçuların üzerinden terk edip kaçanları söylüyor bize. Kur'an onların o halini örtmüyor. Çünkü oranın üzerinden mesajlar verecek. Daha da ötesi Kur'an adını andığı 25 peygamber efendimiz dahil hatta biz Üzeyir Lokman Zulkarneyn'i de sayısak 28 peygamberin On küsür tanesinin zellesini bize anlatır. Zelle nedir? Hata demiyoruz. Edep gereği sürçme diyoruz. Peygamberlerin sürçmeleri yapmışlardır. Ayakları sürçmüştür ama Allah düzeltmiştir. Onlarda o sürçme olarak kalmamıştır. Onlarda o eksiklik olarak kalmamıştır. Ama Kur'an bunu anlatmıştır ki onlar da beşer unutulmasın diye. Onların da böyle işleri var böyle olmalarına rağmen o seviyeye vardılar bu fark edilsin diye. Kur'an nasıl peygamberleri anlatıyorsa son peygamber olan Efendimiz aleyhissalatü vesselamın mübarek ellerinde yetişen o neslin hatalarında anlatıyor. Ali İmran suresinde Uhud gazvesinde geçenler detaylı anlatılır. Nur suresi 26 ayet İfk hadisesi anlatılmaz mı orada? Anlatılır bugün ben de size onu anlatacağım Cuma süresinde efendimizi hutbede ayakta bırakıp kervana koşmaları anlatılır Hatta aleyhissalatü vesselam efendimiz karşısında duran bir avuca eğer siz de gitseydiniz Allah'ın azabı hak olurdu diyecektir O kadar o iş Rabbimizi gadaplandırmıştır efendimizi değil Rabbimiz bu işten hoşnut olmamıştır onu efendimizin diliyle beyan ettirmiştir. Huneyn günü 12 bin kişiyle yürüyor İslam askerleri. Daha düne kadar İslam'a karşı kılıç kullanan Halid bin Velid, Amr ibni Az, Ebu Sufyan hepsi orada. Müslümanlar şöyle bir bakıyorlar o 12 bin kişilik orduya kim durur bu ordunun önünde deyip biraz gururlanıyorlar. Biraz farklı şeyler söylüyorlar. Anında dağılıyor İslam ordusu ve Uhud'un bir bidayetinde bir Huneyn'in bidayetinde bir ikinci Uhud yaşanıyor. Bunu da anlatıyor Allah Kur'an'da Tevbe suresinde ve daha neler neler anlatılıyor. Geliyoruz siyerin sayfaları içerisine siyerin sayfaları içerisinde bunların çok çok daha ötelerini görüyoruz. Mesela biz içki içen sahabileri görüyoruz İçki içen dediğim zaman ilgili hüküm geldikten sonrayı kastediyorum ilgili hükümden önce birkaç kişinin dışında içenler çoğunluktaydı Hazreti Ebu Bekir ağzına cahiliyede de içki koymamıştı ama şu anda sırtımızı yasladığımız Ebu Eyyub El Ensari bile onlardan birisiydi o bile cahiliye döneminde çok içki içerdi İlgili ayet geldiği zaman nasıl vazgeçtiği sahabenin teslimiyeti noktasında örnek olarak gösterilir. Had cezasının uygulandığına şahit olduğumuz dolayısıyla hüküm geldikten sonra içen sahabeleri biliyoruz. Kim mesela? Nuayman ibn Amr. Efendimiz uyguladı mı ona içki haddi? Uyguladı. 40 sopa attı Efendimiz ona. Abdullah el Hammar var. Hammar nedir biliyor musunuz? Hammar'ın kelime manası içkici demek. Bu zat Nuayman İbni Amr mı yoksa başka bir sahabi mi bizim rical kitaplarımızda tartışılır. Ama Hammar lakabını alacak kadar içmiş. Befaatle de içki haddi uygulanmış buna. Böyle bir da asr-ı saadetli varlığını biliyoruz. Size anlatmışımdır başka vesilelerde. Kadisiyenin kahramanı Ebu Mihcen Es-Sekafi de böyle bir hastalığın sahibiydi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Ebu Mihcen Es-Sekafi'ye 3 kez hat uyguladı. 3 kez. Aleyhissalatü vesselam Efendimizle tanışıklığı hicretin 9. yılıdır. Efendimiz 2 yıl yaşamış. 2 yıl içerisinde 3 kez Efendimizden içki hattı Efendimizin emriyle uygulanmıştır Hazreti Ebubekir Bekir devrinde dört kez Hazreti Ömer'in devrinde altı kez bu insana içki haddi uygulandı En son Kadisiye'de uygulandı Kadisiye'nin askerlerindendi Kadisiye'nin komutanı Sad bin Ebi Vakkas Savaş başlamamış daha bir bakmış ki Ebu Mihçen Es-Sekafi yine içmiş Sad biraz da sinirlenmiş Savaşın meydanında da olur mu demiş onu bir çadıra bağlatmış. Savaşın arkasından onun cezasını vermek üzere. Savaş başlamış çok zorlu bir süreç hadisiye. Üç kat dört kat daha güçlü askerle İran askerlerine karşı mücadele veriyor İslam orduları. Bir noktaya gelmiş İslam orduları zorlanınca yardım çığlıkları yükselmiş askerlerin arasından. Zincirlere vurulu Ebu Mihcenes Sekafi Sad bin Ebi Vakkas'ın hanımı Selma validemize diyor ki ne olur çöz benim ellerimi bak kardeşlerim yardım istiyor bizden gideyim ben zaten ölürsem öldüm Allah bana hükmünü icra edecektir eğer kurtulursam Sad'dan önce gelir sana teslim olurum yine beni bağlarsın yalvara yakara izni koparıyor biniyor atına yüzünü kapatıyor bir heyecanla bir coşkuyla Kadisyen'in meydanına giriyor öyle bir giriyor ki İslam orduları bir anda toparlanıyor zannediyorlar ki Medine'den yardımcı birlikler geldi ve Ebu Mihçen Es-Sekafi'nin oradaki o duruşu o kameti Kadisyen'in kaderini değiştiriyor sonra geliyor Selma'ya bağlattırıyor kendisini Selma Validemiz biliyor ne olduğunu Sad'a soruyor. Ne oldu Savaş? Nereden geldiğini bilmediğimiz bir adam Savaş'ın kaderini değiştirdi diyor Sad bin Evi Vakas. Sana onun kim olduğunu göstereyim mi diyor. Ebu Mihcen Es-Sekafi'yi işaret ediyor. Ebu Mihcen es yaptığı o davranıştan dolayı Sad diyor ki öyle bir amel ortaya koydun ki sana hat uygulamayacağım. Seviniyor mu? Ağlıyor gözyaşları içerisinde. Ey Sad diyor ben nefsime yenik düşüyorum. Bir türlü bu illetten kurtulamıyorum. Ama değil mi ki siz bana hat uyguluyorsunuz. En azından günahımın kefaretini bu dünyada ödüyorum. Rabbime kirli bir biçimde gitmiyorum. Şimdi sen beni Allah'a karşı kirli olarak mı göndereceksin? Gözyaşları içerisinde ikisi de o hat uygulanıyor ve o hat Ebu Mihcen es sekafinin son hattı oluyor. Merde kabri biliyor musunuz o yiğit insanın? Ta Ermenistan sınırında. Azerbaycanla Ermenistan'ın arasında. Sahabe bu. Hata etmiş, içki içmiş, hat uygulanmış ama öyle bir tevbe etmiş ki bu konuda hastalığı olanlara da bu işin nasıl olduğunu hayatı ile göstermiş. Yine o da radiyallahu anhum ecmain sınıfına dahil olmuş. Sahabenin içerisinde zina eden var mı? Var. Bekar olup da zina edenler var. Onlar yüz sopayı yemişler. Onları anlatmayalım. Evli olup da zina edip. Sünnetle sabit bir ceza olan rejim cezasının muhatabı olmuş iki tane asr-ı saadette örneği var. Gamidiyeli kadın Mayiz el-Eslemi. Bu ikisi zina ettikleri için ve evli oldukları için evlinin cezası da sünnette taşlanarak öldürmek olduğu için kendi itiraflarının üzerinden Efendimiz aleyhissalatü vesselam bunlara rejim uygulamış. Rejim uygulanıyor. Maiz el eslemiye mi? Gami diyeli kadına mı bilmiyoruz? Efendimizin yanındaki sahabilerinden, sahabilerden bir tanesi taş atıyor o karşıdakilere. Taş gidip karşıdaki. O sahabilerden birini artık gami diyeli kadın mı bilmediğimiz için tam net söyleyemiyoruz. Taş deyince bir damla kan o sahabinin elbisesine sıçrıyor. Sahabinin morali bozuluyor. Orada bir cümle söylüyor. Lanet olsun diyor geberdi gitti. Ne yapıyor efendimiz? Ravi. O hali rivayet ederken bize söyler ravilerimiz. Kızdığında vesselam Efendimizin kıp kırmızı olur yüzü. Alnında mübarek bir damar vardır o şişer böyle. Sahabe de anlar çok kızmıştır. Bu sayılıdır. gazab Nebi bahislerinde efendimizin bu düzeyde kızgınlığı sınırlıdır ve o hal olur. Sus der sus. Vallahi o öyle bir tövbe etti ki onun tövbesi bütün Medine'ye dağıtılsa bütün Medine'nin ahalisine yeter de artar bile. O da radıyallahu anhumdur. Zina etmiş zina üzerinde ölmüş hiç önemli değil. Hatasının karşılığını bedelini hat ile uygulamış mı? Efendimiz zina üzere ölmüş bir sahabinin arkasından konuşturtmuyor dostlar. Anlıyor musunuz benim derdimi konuşturtmuyor. Sus diyor. Sus hiçbir şey diyemezsin. Öyle bir tövbe etti ki o bütün Medine ahalisine onun tövbesi yeter. İşte zinaya örnek. Ya hırsızlık edenler var. Hüküm gelmiş çalmış. İki tane örnek vereyim size. Fatma binti Esvet ve Amr ibni Semure. Fatma binti Esved kim? Beni Mahsum'dan. Mekke'nin en soylu ailelerinden Beni Mahsum kimin ailesi? Hatırladınız değil mi? Ebu Cehil'in ailesi. Velid ibni Mugire, Halid ibni Velid onların ailesi. Yani Mekke'nin en meşhur ailesi. Mekke'nin fetih günü Hırsızlık yapmış bu hanım ceza belli el kesilecek. Bu hükümün olduğunu bilince beni mahzum diyorlar ki bir aracı gönderelim aleyhissalatü vesselam efendimize. O aracı gitsin aracı olsun bu hüküm bu hanıma uygulanmasın. Çünkü soylu biri Mekke için Mekke'nin o günkü sosyal yapısı için bu çok kolay bir şey değil. Bugün de öyledir. Soylular genelde cezaya uygulanmaz. Zavallıysa arkası yoksa cezanın en ağırını çeker ama arkasında ağaları varsa ceza çekilmez. Efendimiz bunun hukuk olmadığını öğretecek. 1400 küsür sene sonrasından bugünlere. Kimi gönderelim? Hazreti Ebu Bekir'e gitsek bizi dinlemez. Ömer'e gitsek Ömer kolu değil bizim bacaklarımızı keser. Osman'a gitsek olmaz Ali'ye gitsek tavır aynı olur. ismi Üsame'ye gidelim. Üsame ki Efendimiz Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'den ayırmadığı bir torunudur. Üçünü alır bazen basar yüreğine Allah'ım ben bunları seviyorum sen de bunları sev onları sevenleri de sev diye dua eder. Vallahi biz seviyoruz ya Resulallah. Eğer o duanın içerisine biz dahil olacaksak vallahi biz seviyoruz. Usame'ye gider söylerler. Usame İbni Zeyd, Zeyd bin Halise'nin oğlu gider. Efendimiz aleyhissalatü vesselam onun geldiğini görünce hemen kalkar sarılır. Koklar Usame'yi. Usame o günler 15-16 yaşında bir delikanlı. Yanını oturtturur elini tutar ne istediğini sorar. İsame ne istediğini söyler. Aynı kızgınlık, aynı gazabun nebi orada da bariz bir biçimde ortaya çıkar. Ey İsame der, sen şimdi Allah'ın verdiği bir hükmü uygulamama noktasında aracım mı oluyorsun? Ey İsame sen şimdi Allah'ın verdiği bir hükmü Uygulamama noktasında aracı mı oluyorsun? Tekrar ediyor efendimiz bunu. Hüsame diyor ki yer yarılsaydı da ben içine girseydim. Ne yapmışım ben böyle? Kalktı ayağı. Ey Hüsame dedi. Vallahi hırsızlık yapan kızım Fatıma dahi olsa ben ona da aynı cezayı uygulardım. Sizden önceki milletlerin helak sebebi, sebebi neydi biliyor musunuz? İçlerinden zayıf olanlar suç işledikleri zaman onlara ceza uygulanırdı. Ama güçlü olanlar suç işledikleri zaman onlara hiçbir şey yapılmazdı. Şimdi biz aynı duruma mı düşeceğiz? Vallahi kızım Fatma dahi olsa aynı suçu uygulardı. Uyguladı mı Fatma Binti Esvede? Uyguladı. El kesildi Fatma validemizin o da bizim anamız. Onun eli kesildi bir ömür eli kesik olarak yaşadı. Yıllar sonra Ayşe annemiz onu anlatıyor bize. Ne diyor biliyor musunuz? Öyle saliha bir kadındı ki diyor. O eli kesildikten sonra bizim evlerimize geldiğinde biz cennetin kokusunu ondan duyardık. Bu suç işlemiş diye. Bir ömür boyu o suçla mı yaşayacak ödedi bedelini bitti o suç bitti tevbesini yaptı fiili olarak bunu yerine getirdi bakın Amr ibni Semure'den de size bir örnek vereyim bir deve çalmış Amr ibni Semure gelmiş Efendimiz'e suçunu itiraf etmiş. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz öyle kolay kolay hatları uygulamaz yok yok demiş sen çalmamışsındır yok çaldım ya Resulallah falancasının devesi hem de deveyi şöyle yaptın demiş. Artık suç sabit olmuş el kesilecek. Ravi Saalebe isimli bir sahabi yeminle şunu söylüyor. Vallahi diyor eli kesildi kopu, koptu kolu atıldı bir kenara. Kanlar damlıyor kolundan döndü Amr o kopan eline dedi ki seni benden kurtaran Allah'a hamdolsun. Bu işte seni benden kurtaran Allah'a hamdolsun. Kirlenmiş o el bedeli ödenecek tertemiz Allah'ın huzuruna gitmek için. Onun için Efendimiz hatler kefarettir diyor hatler kefarettir. Suç işlenmiş onun karşılığı ödenmişse eğer o o suçunun karşılığını cezasını bu dünyada çekmiştir. Allah'ın huzuruna nasıl gidecek terli temiz bir biçimde inşallah. Onun için böyle bir halde olan bir sahabinin yaptığı bu hatadan dolayı biz onu kınamayız kınayamayız. Kınamamız gerektiğini kınamamamız gerektiğini Efendimiz ve sellem bu örneklerle bize söylüyor. Üsame İbni Zeyd biraz önce ondan örnek verdim. Haksız yere birini öldürmedi mi? Tam kılıcını çekmiş öldürecek adam ne dedi? La ilahe illallah dedi. Sen korkudan yaptın dedi. Kılıcı vurdu adamın kafasını uçurdu. Efendimiz'e geldi aleyhissalatü vesselam Efendimiz hadiseden haberdar olunca defaatle aynı cümleyi tekrar etti. Ey Üsame sen iman eden birini mi öldürdün? Ey Üsame sen iman eden birini mi öldürdün? Artık Üsame dayanamıyor ya Resulallah diyor korkudan iman etti. Ey Üsame sen kalbini açıp baktın mı? Onun kalbini mi yarıp baktın? O sözden de hoşnut olmuyor. Ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam son anda... İmana dair o cümleyi söyleyen o insanın ailesine diyet ödüyor biliyor musunuz? O insana ve bu savaşta olan bir şey normal bir halden bahsetmiyoruz. Neden? Sahabenin bu noktada değerini söylüyor. Bunun çok mesajları var ama biz şu anda bu meselenin üzerinde yoğunlaştığımız için bize lazım olan kısımdan bakıyoruz. Bu işin öneminden bahsediyor. Ebu Zer. Biliyoruz nasıl bir olduğunu karşısında Bilal-i Habeşi onu da biliyoruz. Bir gün aralarında bir tartışma oluyor. Dayanamıyor Ebu Zer sus diyor ey siyah kadının oğlu. Zoruna gidiyor Bilal-i Habeşi'nin. Geliyor efendimize boynu bükük ya Resulallah. Böyle böyle bir tartışma oldu aramızda ama Ebu Zer bana böyle bir söz söyledi. Çağır onu bana diyor. Aleyhissalatü vesselamın huzuruna gelince Ebu Zer söyleyecek bir sözü var mı? Efendimiz ey Ebu Zer, senden cahiliyenin kokusu geliyor diyor. Bu cahiliyeye ait bir sözdür. İslam'a girmiş ve İslam'ı içselleştirmiş birisi bir insanı renginden dilinden şeklinden dolayı kınayamaz. Bunu yapan cahiliyenin kokusunu üzerinden atamamıştır. Hiçbir şey söyleyemiyor Ebu Zer varıyor dışarıya Bilal'in kapısının önüne o ağzını koyuyor Bilal'in ayağının altına. Bilal diyor seni ve Allah Resulü'nü gadaplandıran o sözü söyleyen bu ağza ayağını basmadıkça ben kafamı senin ayağın altından çekmeyeceğim diyor. Bilal kalk diyor affettim seni bağışladım diyor Ebu Zer hayır diyor basacaksın. Bilal ayağını ses böyle yavaşça oraya dokunduruyor. Kınıyabilir misiniz Ebu Zer'i? Kınıyabilir misiniz Bilal'i? Olmuş bunlar. Ama bu hatalarının üzerinden bile bakın bize neler öğretmişler. Bir hata yapmışlar binlerce hakikat öğretmişler bize. Hayatımızın birçok noktasında bize mesajlar vermişler Sahabeyi yargılama hakkının olmadığını Efendimiz yaşadığı zaman diliminde Onların üzerinden bize öğretmiş Size iki tane daha örnek vereyim Biliyorsunuz bu isimleri Biraz bu mesele çerçevesinden bakalım meseleye Hassan bin Sabit Efendimizin neyidir? Şairidir Nedir Hassan bin Sabit için biliyorsunuz değil mi? Ey Hassan diyor, müşriklerin, kafirlerin karanlıklarını ve alçaklıklarını sen dilinle dile getir. Ey Hassan diyor. Bakın bu sözler ayrı ayrı Efendimizin ağzından çıkıyor. Konuş, şiir söyle. Cebrail senin nedir diyor. Ey Hassan diyor. Başkalarının kılıçla yaptığını sen dilinle yapıyorsun. Senin dilinle yaptığın onların kılıçla yaptığının aynısıdır diyor. Ve daha neler neler diyor Hasan'a. Hasan böyle biri. Ama Hasan bir gün efendimiz Aleyhissalatü vesselam'ın kerime zevcelerinden anamız, hepimizin anası, anamızdan daha ötürü ana o. Öz analarımızdan daha da ana bize. Ayşe annemize dil uzatıldığı, iftira atıldığı o olayda had uygulanan, iftira haddi uygulanan 3 sahabiden bir tanesidir. Olayı biliyorsunuz değil mi? Ayşe anamız Hicret'in 5. yılı. Beni Mustalik gazvesine efendimizle beraber katılıyor. Beni Mustalik gazvesi bitince, İslam orduları hareket edince Ayşe validemizi hevdecin hevdeç devenin üstünde hanımların taşınması için kapalı bir sandukadır. Hevdecin içinde Ayşe annemizin olduğunu zannederek kaldırıp konuyor devenin üzerine ordu hareket ediyor. Ayşe annemiz de o ara kaybettiği kolyesini arıyor. Kolyeyi buluyor geliyor ki İslam orduları yok. İslam ordular epey bir yer gitmişler. Arkadan bir görevli var Saffan İbni Muattal o İslam ordularının artçısıdır. Arkadan gelir askerlerin unuttukları eşyaları toplar askerlere yetiştirir. Geliyor bakıyor ki uzaktan bir karartı var. Yaklaşıyor yanına Efendimizin kerime zevcelerinden biri olduğunu anlıyor. Subhanallah diyor başka da bir şey demiyor. Niye kaldın? Niye geri durdun ne işin var bu sözler yok. Hemen kendisi iniyor bineğinden Ayşe annemizi bindiriyor bineğine ve İslam ordularına yetişmek için acele bir biçimde geliyor. Uzaktan bir de bakıyor ki münafıklar Saffan İbni Muattal devenin üstünde Ayşe anamız iftira basılıyor. Zina ettiler haşa. Bu iftirayı atıl atıyorlar peygamberin ehline peygamberin kerime zercelerine ve bunlar günlerce konuşuluyor ordunun içerisinde konuşuluyor geliyorlar Medine'de de konuşuluyor münafıklar konuşuyor bazı cahil Müslümanlar da ee nasıl olmuş diye bu sözlere müşteri oluyorlar ama bazıları var ki Asla bunları konuşmuyorlar asla böyle bir şeyi ağızlarına almıyorlar kim onlardan bir tanesini söyleyeyim size arkamızı yasladığımız dağ Ebu Eyyub El Ensari onlardan biri hanımı ümmü Eyyub acabalı bir cümle soruyor acaba diğer demez Ebu Eyyub El Ensari sus aman sus sus ve o cümleyi bitirme Ey Ümmü Eyyub sen Ayşe'nin yerinde olsaydın böyle bir iş yapar mıydın? Hayır unutma ki Ayşe senden hayırlıdır. Peki ey Ümmü Eyyub ben saffanın yerinde olsaydın böyle bir şey yapar mıydım? Hayır unutma ki Safvan benden hayırlıdır. Allah aşkına niçin Efendimiz Ebu Eyyub El Ensari'nin evinde bu, bu örneklerin üzerinden anlayın. Bu nasıl bir imandır bu nasıl bir sadakattir ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselamı kendi evinde 7 ay misafir etme şerefine nail olacak. Ama 3 tane sahabi onlar da öyle az küçük sahabiler değil 3 sahabi ki üçünün de çok büyük değeri var İslam tarihinde. Üç sahabi bu iftiraya kanıyor konuşuyorlar Hasan bin Sabit şiirler bile söylüyor bunun üzerine Kim o üç sahabi onların da affına sığınarak söyleyeceğim onların da defterden silinmemesi gerektiğini öğrenmemiz için söyleyeceğim Belki şimdi söyleyeceğim bir daha söylemeyeceğim biri Hasan bin Sabit biri bir hanım hamle bin ticaş kim hamle validemiz Zeynep validemizin kardeşi. Efendimizin halası Ümeyme'nin kızı. Efendimizin hala kızı. Dahası Uhud'un şehidi Abdullah İbni Caş'ın kardeşi. Dahası hep onun adını andığımda yüreğimde bir sızı oluşur. Sizin de öyledir. Bir ah çekeriz böyle. Musab bin Umeyr'in hanımı. Musab'ın hanımı. Daha da sayayım mı? Böyle biri Hamle bin Caş. Musab bin Umeyr Uhud'da şehit olduktan sonra hamne validemiz Talha İbni Ubeydullah'la evlenecek. Ona bir çocuk doğuracak adı Muhammed. Muhammed bin Talha'nın İslam tarihinde lakabı seccattır. Seccat ne demek? Çok secde eden. Hayatı secdededir o yiğit insanın. Öyle birinin de anasıdır. Ama kanmış. Sonra biz anlıyoruz niçin kandığını söylüyor kendisi de söylüyor duydum diyor ben konuştum sadece inanmadım da zaten Ayşe'nin böyle bir iş yaptığına konuştum ki Zeynep'in değeri Efendimizin katında biraz daha fazlalaşsın ama olmaması gereken bir şeydi ona hat uygulandı ona 80 değnek vuruldu ama Efendimiz Hamne'yi silip süpürmedi. O bir hataydı. Beşer kayardı. Ayağı da sürçerdi. Bir hata yaptı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam 80 değnek ona iftira cezası uyguladı. Ve o iş orada kapandı. Bitti. Biri Mistah İbni Usase Kim bu zat? Hazreti Ebu Bekir'in teyzesinin oğlu olur. Fakir, muhacir sahabilerden Fakir olduğu için de işin başından beridir Hazreti Ebu Bekir ona her ay bugünkü lisanla konuşalım. Burs verir gibi para veriyor her ay geliyor Ebu Bekir'e kaç lira on dirhem mi beş dirhem mi alıp gidiyor. Her ay iyilik gördüğü bir eve mistah bunu yapıyor mistah hem de Bedir ashabındandır biliyor musunuz? Bedir ashabından olanların hepsi cennetliktir bu Efendimiz aleyhissalatü vesselamın büyük bir müjdesidir o ashaba verilmiş büyük bir ödül büyük bir taltiftir mistah da bunun içerisindedir bu insanda iftiraya kapılıyor buna da 80 değnek vuruluyor mu vuruluyor Hazreti Ebu Bekir defterden silmiş o güne kadar para verdiği o insana şöyle bir şey söylemiş ki çok insani bir şeydir. Kendinizi koyun onun yerine böyle bir şeyin olması gerektiği konusunda en ufak bir tereddütünüz olmaz. Olması gerekeni yapmış Hazreti Ebu Bekir. Bir daha sana para verirsem eğer şöyle şöyle olayım diye yemin etmiş. Efendimiz'e bir şey dememiş ama Allah demiş. Efendimiz bir şey demiyor Allah diyor defterden silinmemesi gerektiğini Rabbimiz indirdiği ayet ile beyan ediyor. Açın okuyun Nur suresinin 22. ayetini göreceksiniz. İçinizden faziletli ve serbest sahibi kimseler akrabaya yoksullara Allah adına hicret edenlere kimi tarif ediyor mislahı tarif ediyor hicret edenlere. Yardım etmeyeceklerine dair yemin etmesinler. Allah müdahil oluyor bu işe. Allah onlar bağışlasınlar feragat göstersinler müsamaha göstersinler. Allah'ın sizi bağışlamasını istemez misiniz? Siz onları bağışlayın Allah da sizi bağışlasın. Allah çok bağışlayan, merhamet edendir. Ayeti okuyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam Hazreti Ebubeki're Bekir'e. Ne yapıyor Hazreti Abu Bekir? Ya Rasulallah yeminimi geri aldım. Kefaretini neyse ödeyeceğim yemin kefaretini. Ama ne veriyordum mistaha beş dirhem mi? Sen şahit ol ki bundan sonra her ay benden on dirhem. Budur işte. Budur. Bu ne öğretir bize? Defterden silmek yok. Yok böyle bir şey. Hata etti çiz üstünü. Var mı böyle bir şey? Olmadığını öğretiyor ayetler. Olmadığını öğretiyor Efendimiz. Olmadığını öğretiyor sahabe. Sahabenin hakkında konuşma konusunda Efendimiz o günün dünyasında bu kadar titiz. Şimdi sen onların arkasından konuşacaksın. Bu konuşmayı da İslam adına yapacaksın. Yarın onlarla karşı karşıya geldiğinde onlara ne diyeceksin? Kendini bir bu konuda muhasebeye çek. Bak kolay kolay konuşuluyor mu? Hasan İbni Sabit bununla da kalmıyor. Daha ayetler inmemiş. 20-25 gün sürüyor İfk hadisesi. Bir şiir okumuş o şiir var elimizde. Saffanın aleyhine o şiir. Ayşe anamız hiç yok ama Saffanın aleyhine konuşmak dolaylı bir biçimde Ayşe anamızın adına konuşmaktır. Saffan İbni Muattal'ın öyle bir zoruna gidiyor ki bu şiir ben diyor Hassan'ı bulduğum yerde biliyorum yapacağımı. Arıyor Medine sokaklarında Hassan'ı buluyor elindeki sopayla Hassan'ın kafasına vuruyor kafayı ikiye yarıyor. Bayılıp düşüyor zor bela insanlar Hassan'ı elinden alıyorlar. Yaralı bir biçimde taşınıyor ve biraz iyileştikten sonra bakın efendimize atılmış o iftira aslında. Ama Efendimiz bir şey öğretecek bize. Hukuksuz iş yapılmayacağını bize söyleyecek. Hassan'ı ziyarete gidiyor. Hassan diyor. Yargılama olmadan saffan bu işi yapmış. Benim hatırıma saffanı affeder misin? Affederim ya Resulallah. Eğer affetmem derse ne olacak? Diyet uygulanacak. Kısas uygulanacak aynısı saffana yapılacak. Ama Efendimiz diyor ki benim hatırıma saffanı affeder misin affederim diyor. Eğer affedersen sana en yakın zamanda bir hediye vereceğim diyor. Tamam ya Allah diyor. Affediyor. Ayetler iniyor. İftira haddi uygulanıyor Hassan bin Sabit'e. Efendimiz orada bir şey söylemiş sana hediye vereceğim demiş. Aradan bir bir buçuk yıl geçiyor. Hatip bin Ebi Belta onu da şimdi anlatacağım size. Mısır İskenderiye kralına davet mektubuyla gitmiş. Mukavkız kabul etmemiş İslam'ı ama elçiyi çok iyi karşılamış. İki tane hanım vermiş hediye olarak efendimize göndermiş. Bir sürü de hediyeler göndermiş. Hanımlar hediyeler Medine'ye geliyor. O hanımlardan bir tanesi Maria validemiz. Bir tanesi de onun kız kardeşi Sirin. Efendimiz Maria validemizi kendine alıyor. Ondan da İbrahim isimli oğlu oluyor biliyorsunuz. Ümmü İbrahim diye tarihe geçecek Maria validemiz. Kız kardeşi Sirin'i de Hassan bin Sabit'e veriyor. Hediye ya ona veriyor. O da Abdurrahman isimli bir çocuk doğuruyor. Hassan bin Sabit'e Ümmü Abdurrahman ismiyle anılıyor. Abdurrahman o Hassan bin Sabit'in oğlu ileride İslam tarihinde adını çokça duyacağımız çok büyük alimlerden biri oluyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam yapılmış bir şeye karşı tavrı budur. Silme yok silme olmadığı gibi bir de ikram var üstüne üstlük bir de hediye var bir de kendisine bacanak etme var. Bakın aleyhissalatü vesselamın tavrı bu. İfk hadisesinin üzerinden iki ay geçmiş. Bakın tarihini veriyorum size. İfk hadisesi miladi olarak Aralık 626. Hendek gazvesi iki ay sonradır. Şubat 627. Arada ne kadarlık zaman var? 2 ay. Bir ayda olayın o sıkıntıları devam ediyor. Hendek gazvesinden sadece bir ay önce 80 tane sopayı yemiş Hassan bin Sabit. Böyle de bir suç işlemiş. Hemdek gazvesi olacak. Efendimiz aleyhissalatü vesselam 3 bin sahabeyi deklerin arka tarafına geçirmiş. Hassan bin Sabit orada yok. Nerede o? Kadınların içinde. Çünkü hayatı boyunca eline kılıç almamış. Böyle bir kabiliyeti yok. Böyle bir kabiliyeti olmadığı için de hiçbir zaman Efendimiz tarafından kınanmamış. Demiş ki Hassan bin Sabit'e madem sen kan görünce düşüp bayılıyorsun böyle bir halin var kadınların başında dur onlara sahip çık. Tamam ya Resulallah demiş. Bütün Medine'li kadınlar çocuklar kızlar bir yerde toplanmışlar. Hassan bin Sabit de onların başında. Safiye validemiz de orada Hazreti Hamza'nın kardeşi bir aslan o. Efendimizin halası. Bir de duyuyor ki Safiye validemiz dışarıdan ses geliyor. Hassan bin Sabit'e diyor ki çık diyor dışarıya bak bir ses geliyor. Bak bakalım neyin nesi. Dizleri titremeye başlamış Hassan bin Sabit'in ben çıkmam demiş. Çıkamam demiş. Çık diye ısrar etmiş çıkamamış. Safiye validemiz kadınlığına rağmen çıkmış. Bakmış orada bir şeyler var. Bir çadır direğini eline almış varmış gitmiş. Yahudiler meğer bir casus göndermişler. Git araştır eğer Müslümanların kızları kadınları çocukları sahipsizse biz arkadan onları kuşatalım. Casus gelip bilgi alıp gidecek. O casusu görünce Safiye validemiz bir Hamza gibi elindeki o çadırın direğiyle o Yahudi'yi orada öldürür. Gelir geri der ki Hasan bir e, bak ben öldürdüm. Git üzerinde ne varsa ganimet olarak al ayağından tut çeke çeke götür. Yahudilerin olduğu yere at ki bizim sahipsiz olmadığımızı anlasınlar. Öldüğünü görünce kimseyi göndermesinler. Hassan bin Sabit yine gidemiyor. Ben diyor kan görünce düşer bayılırım. Yapamam diyor. Senin gibi erkek olmaz olsun diyor. Varıp gidiyor Safiye validemiz birkaç hanımı da alarak. Ayağından çeke çeke götürüyorlar Yahudilerin tarafına atıyorlar. O casusun ölüsü oraya düşünce Yahudiler Müslümanların hanımları sahipsiz değil diye saldırmaktan vazgeçiyorlar. Şimdi olay olmuş bakın bir ay ifki hadisesinin üzerinden geçmiş bir suç işlemiş Hasan bin Sabit iftira haddi uygulanmış. İkinci bir suç bu Safiye validemiz kızgın kızgın. Efendimiz'i anlatıyor savaştan sonra aleyhissalatü vesselam Efendimiz sadece gülüyor. Hiçbir şey demiyor sadece tebessüm ediyor. Budur onun hali budur yani o böyle bizi anlatıyor. Bu işlerin nasıl olması gerektiğini söylüyor. Ne dedi aslında Efendimiz bu haliyle her insan her işi yapamaz. Hassanın işi nedir? Dille cihattır. O diliyle şiirler okuyacak. Belki onlarca insanın bileğiyle kılıcıyla yapacağı işi o şiiriyle yapacak. Efendimizin amcasının oğlu biraz önce hanımından dolayı ismini andım ya. Ebu Sufyan İbni Hariz. Haris. Haris'in oğlu o, şair birisi bir şiir yazmış Mekke'de okuyor. O şiirde efendimizi de Müslümanları da Efendimiz'e iman eden Müslümanları da zem ediyor eleştiriyor. Şiir duyuluyor tabi Medine'de Hassan bin Sabit Efendimiz'in üzüldüğünü görünce Ya Resulallah diyor bana izin ver ben de bir şiir söyleyeyim ona. Efendimiz diyor ki Hassan diyor nasıl bir şiir söyleyeceksin? Kureyş'in hepsi benim akrabalarım. Kimisi benim amcam kimisi benim amca çocuklarım. Sen diyor nasıl bir şiir söyleyeceksin ki beni onlardan ayrı tutacaksın. Ya Resulallah diyor bana müsaade et. Ben diyor hamurdan kıl çeker gibi biz onu Türkçede nasıl kullanırız? Tereyağından kıl çeker gibi. Arapçadaki deyimi odur. Hamurdan kıl çeker gibi seni oradan çekip çıkaracağım. Öyle bir anlatacağım ki Kureyş'i sanki sen hiç onların içinde yokmuşsun gibi. Efendimiz diyor ki o halde al Ebu Bekir'i, Ebu Bekir bir nesep alimidir, soy bilimcidir bugünkü ifadeyle o da sana yardımcı olsun. Allah onlardan yüz bin kez razı olsun. O şiir olmasa var ya biz akrabalık bağlarına dair birçok şey öğrenmeyeceğiz bugün. Öyle bir anlatır ki o şiirde kim kimin amcası, kim kimin dayısı, kimin kimin Soyundan geliyor akrabalık hukukları nasıl ama içlerinde efendimiz yok. O söyler söyler söyler Kureyş'i yerden yere vurur efendimizi de karşısında yükseltir. Aleyhissalatü vesselam efendimiz bunu duyunca işte Cebrail'in nisanıyla konuşmak bu diyecek. Hasan bin Sabit'in o yaptığı iş yüzlerce kılıç sahibi yapan yap, askerin yapacağı işle denk bir iştir. Ama Efendimiz orada ondan o yönden bir beklentiye girmiyor. Onun yaptığı o hatadan dolayı onu silip süpürmüyor. Onun üzerini çizmiyor. Onun aleyhinde konuşulmasına da müsaade etmiyor. Eğer o gün onun aleyhinde konuşulmasına müsaade etmediyse bugün biz de onun aleyhinde konuşamayız. Böyle bir hakkımız yok. Ve Hasan bin Sabit 5-6 yıl daha yaşayacak hendekten sonra. Efendimiz aleyhissalatü vesselamdan sonra tam 49 yıl yaşayacak. Vefatı hicri atmıştır. 49 yıl yaşayacak neler ortaya koymuş. Nasıl bir kulluk etmiş merak eden onun hayatına baksın. Nasıl Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onu böyle bir seviyeye çıkardı. Tavrıyla ona neler kazandırttı alın size örnekler. Gelin ikinci öğretmenim. Örneğe Hatip bin Ebi Belta duyduğunuz bu ismi biliyorsunuz da bu zatta ilk Müslümanlardan aslen Yemenlidir. Ailesi Yemen'de Mekke'ye geliyor. Mekke'de bir mensubiyeti yok. Onun içinde Mekkelilerden güçlü ailelerden bir tanesiyle mevali hükmünde Mekke'de yaşıyor. Yani onlarla. Anlaşmalı bir biçimde yaşıyor hayatını öyle geçiriyor. İslam geliyor ilk günlerde iman ediyor. Hicret edecek fakir fukaralardan birisi. Elinde hicret edecek mal yok. Hicret ederken ailesini Mekke'de bırakmak zorunda kalıyor. Geliyor Medine'ye. Bedre katılıyor mu? Hatip bin Ebi Belta katılıyor. Bedrin aslanlarındandır. Uhud'a katılıyor mu? Uhud'a da katılıyor. Uhud'da bir hatası oluyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hatip bin Ebi Belta'yı 50 okçudan bir okçu olarak Abdullah İbni Cübeyr'in komutasında aynı in geçidinde konuşlandırıyor. Ve söylenen söz belli burayı terk etmeyeceksiniz terk eden 40 okçudan bir tanesi de Hatip bin Ebi Belta'dır. Terk ettiği için hayatta kaldı zaten terk etmeseydi eğer o da on tanesi gibi şehit olacaktı. Orada terk etti bakın bir hata etti hatasını anında Uhud'da düzeltiyor. Uhud'un üçüncü safhasında Efendimiz aleyhissalatü vesselam kanlar içerisindeyken mihveri yanaklarına batmış iken dişleri kırılmış iken Efendimizin huzuruna geliyor ya Resulallah diyor Allah aşkına söyle bana sana bugün Uhud günü en fazla işkenceyi sıkıntıyı kim yaptı söyle ki ben onu öldüreyim ancak öyle bir halle yaptığım işin kefaretini ödemiş olayım Efendimiz bir isim söylüyor Sad bin Ebi Vakkas'ın kardeşi Utbe bin Ebi Vakkas o, o gün aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e en fazla sıkıntı yapan isimlerden birisidir. Hatip bin Ebi Belta savaşın meydanında bu zatı aramaya başlıyor. Arıyor arıyor arıyor işin neticesinde buluyor ve öldürüyor. Geliyor efendimize ya Resulallah öldürdüm diyor. Müjde veriyor efendimize. Efendimiz memnun oluyor. Bir hata yaptı insani olarak. Anında bakın ne yaptı düzeltti. Uhud'daki hali bu. Aradan bir, birkaç sene geçiyor bakın Efendimiz aleyhissalatü vesselam onu nereye gönderiyor? Mısır mukav kısa elçi olarak davet memuru olarak yazdığı mektupla gönderiyor. Geliyor hicretin 8. yılı Efendimiz Mekke üzerine bir sefer düzenleyecek ama gizli tutuyor. O seferin gizli tutulmasının hikmetlerinden bir tanesi de şudur. Eğer duyulsa Mekke'nin fethinin olacağı yani Müslümanların Mekke'ye karşı hazırlık içerisinde olunduğu duyulsa Mekke tarafı da bir ordu hazırlayacak. İki ordu karşı karşıya gelmek durumunda kalacaklar. Yine aynen Uhud'da olduğu gibi Hendek'te olduğu gibi bir hal olacak. Belki Müslümanlar o günün dünyasında güçlü hicretin 8. yılından bahsediyoruz. Hatırlayın Efendimiz 10.000 bin askerle gitti Mekke'ye. On bin kişiyle gitse eğer karşıdakiler de karşı bir hamlede bulunsa bir sürü insan ölecek. iman gibi bir nimetten mahrum kalacaklar. Düşünceyi görüyor musunuz? Efendimizin düşüncesi sadece budur. Sessiz sedasız gideyim fetih gerçekleşsin. O güne kadar İslam'a karşı ön yargısı olan o insanlar İslam'ı tanısın ve Müslüman olsunlar ve gerçekten de Fethin müminleri diye bir başlık altında biz Mekke fethinde iman eden o onlarca sahabeyi tanıyoruz biliyoruz ve onların nasıl bir seviye kazandıklarını ileriki dönemlerde görüyoruz. Efendimiz gizli tutuyor ama Hatip nasıl olmuşsa anlamış. Müzeyneli bir hanım var bazı kaynaklarda ismi verilir Sare diye o hanımla anlaşıyor belli bir parayla bir mektup yazıyor. Mekke'nin o günkü siyasi lideri Ebu Sufyan'a hitaben mektupta söylenen şu Efendimiz aleyhissalatü vesselam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun dediği gibi diyelim yakın bir zamanda büyük bir ordu ile Mekke'ye gelecek. Bu mektubu yazıyor veriyor kadına kadın bu mektubu götürecek Ebu Sufyan'a verecek Efendimizin haberi yok mektuptan bu kadın yolun orta yerlerine bir orta yerlerinde bir yere gelince Cebrail bu hadiseden Efendimiz'i haberdar ediyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz anında 3 tane yiğidi seçiyor başlarına Ali'yi koyuyor Ali, Zübeyir, Miktat isimlere dikkat edin bu isimler öyle Rastgele seçilmiş isimler değil. Efendimizin hiçbir ismi böyle seçilmemiştir. Özellikle bu meselede Hazreti Ali'nin seçilmesini biz biraz sonra anlayacağız. Ali diyor var git falanca yerde bir kadın var. O kadının üzerinde Ebu yazılmış bir mektup var. Mektubu da al gel kadını da al gel. Gidiyor Ali buluyor o kadını arıyor arıyor mektup yok. Arıyor arıyor mektup yok. Niye Ali seçilmiş de burada anlıyoruz. Ne diyor? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz var dediyse vardır. Orada dönüp gelmiyor. Var dediyse vardır. Arıyor, sıkıştırıyor, soruşturuyor. Mektubu kadının saçlarının örüğünün arasında buluyor. Alıyor mektubu kadını da alıp Medine'ye getiriyor. Açıyor Efendimiz mektubu bakıyor ki hatip yazmış. Çağırıyor Hatip Bin Ebi Beltayı sahabe var o mecliste Hazreti Ömer'de de bir heyecan var diyor şimdiye kadar ne kadar kılıcımı elime attımsa Efendimiz dur dedi herhalde bu sefer dur demeyecek bu sefer bana o işi verecek diye heyecanla bekliyor Mektubu okuyor Hatip diyor sen mi yazdın evet ya Resulallah ben yazdım ama dur ya Resulallah Hakkımda hüküm vermeden önce beni bir dinle. Zaten dinleyecek Efendimiz yargısız infaz yapar mı? Anlatıyor gerekçesini ya Resulallah. Vallahi o mektubu yazmam ne sana ne Müslümanlara sadakatsizlik anlamı taşımıyor. Ben halen iman üzereyim elhamdülillah. O mektubu yazmamın tek bir amacı vardı. Mekke eğer senin sefer hazırlığında olduğunu duyarsa... Güçsüz olan Müslümanların aileleriyle başa, işle, işe başlayacak. İstedim ki mektup ulaşsın oraya hiç değilse benim ailem eminde, emniyette kalsın. Benim aileme kılıçlar uzanmasın. Vallahi bundan başka bir maksadım yok. Hazreti Ömer bekliyor. Ya Resulallah tamam mı diyor? Hayır diyor. Ey Ömer diyor. Vallahi hatip Allah ve Resulünü seviyor. İhanet, vatana ihanet hangi hukukta bakarsanız bakın suçu ölümdür. Efendimiz orada böyle bir hükümde bulunsa o hükümde isabetsizlik yok. Ama aleyhissalatü vesselam Efendimiz çizme yok, hatadan dolayı silme yok. Bir yanlış yaptı diye onun ölüm fermanını imzalama yok. Bir de bize bize sevginin önemini, Anlatma adına Allah ve Rasulünü seviyor. O sevginin hatırına ben affettim diye diyecek ve Hatip bin Ebi Belta'yı affedecek. O günden sonra Hatip bin Ebi Belta'yı onlarca işte daha kullanacak biliyor musunuz efendimiz? O hata yapmış ama iş bitmiş. O hatayı bir anında leke olarak taşıtmamış efendimiz. İtmiş o. Artık ondan sonra sanki o yapılmamış gibi İslam toplumu içerisinde yine yer almış yine gerekeni yapmış. İşte Hatip bin Ebi Beltan'ın örneği de bu. Neler neler söyler değil mi dostlar bu örnekler bize? Ben çok şey söylerim ama vakti fazlaca şey yapmayalım asıl söyleyeceklerimi Özet olarak size söylemiş olayım. Bu biraz sonra söyleyeceklerimden. Siz oranın üzerinden kendi dünyamız çerçevesinde de mesajları anlamaya çalışın. Aslında konumuz Ehlibeyti sevmekte ölçüydü. Ancak anlattığımız bu örneklerden sevginin her alanına dair ölçüler söyledi efendimiz bize. Biz buradan sahabeyi sevmede ölçüyü Ehli beyti sevmede ölçüyü Kardeşlerimizi sevmede ölçüyü çıkarabiliriz Üç ölçü içinde size beşer cümle söyleyeceğim Önce sahabe ile olan hukukumuzu Anlama adına beş cümle Bir Onların hepsini biz radiyallahu en anhum ecmain olarak kabul ederiz Bunu söyledik Sahabe ile hukukumuzun en başına alacağımız cümle budur. 2. Onların hepsini severiz ama bazılarını daha fazla severiz. Bunda bir mahsur var mı? Yok. Siz de sevin ama bazıları sizin kardeşiniz olsun. Bazıları sizin rehberiniz olsun. Bazı isimlerle farklı münasebetiniz olsun. Mesela benim öteki ashaba karşı da muhabbetim var eğer muhabbet olarak sayılırsa. Ama ben Hazreti Ali'yi Ensar'dan da Esad bin Zürare'yi farklı severim. Siz de sevin. Böyle sevdiğiniz isimler olsun. Onlarla bağınız böyle güçlenir. Birini biraz fazla sevmek diğerlerine haksızlık olmaz. Sadece burada önemli olan onların hepsini de o sevgi çemberinin içerisine dahil etmektir. 3- Onlardan birine olan sevgimizi asla başka birine düşmanlığa dönüştürmeyiz. Yani biz Hazreti Ali seviyoruz diye Haşa Cemelde Hazreti Ali'nin karşısına geçen Ayşe anamızı, Hazreti Zübeyri, Hazreti Talha'yı sevmemezlik yapmayız. Böyle bir hakkımız yok. Severiz. O iş başka iş, o iş başka iş deriz. Ebu Eyyub el Ensari'nin İstanbul seferine gelince söylediği bir söz var. Bilmiyorum söyledim mi size? Yine söyleyeyim hatırlarınıza gelsin. Hep Hazreti Ali'nin yanındadır biliyor musunuz Ebu Eyyub el Ensari? İşin başından sonuna kadar. Hazreti Ali vefat ediyor şehit oluyor. Muaviye bin Ebu Sufyan İslam devletinin halifesi. Muaviye zamanında İstanbul seferleri başlıyor. Ebu Eyyub El Ensari de o seferlerin içerisine asker olarak dahil oluyor. Şimdi birileri eleştiriyor Ebu Eyyub El Ensari diyorlar ki sen daha düne kadar muaviyenin karşısındaydın. Şimdi kalkmış onun hazırladığı askerlerle İstanbul'a gidiyorsun Konstantiniye'ye o günkü adıyla. Söz nedir biliyor musunuz? O iş başka bu iş başka. Eğer Ebu Eyyub el Ensari o gün bu sözü söyleyenler gibi düşünseydi bugün burada olmazdı. O iş başka bu iş başka. Dolayısıyla biz Cemeli de böyle anlarız. O iş başka bu iş başka. Biz hepsini severiz. Hazreti Ali onlardan daha fazla sevebiliriz. Ama Hazreti Ali'ye olan muhabbetimiz asla onun karşısında olan diğer sahabelere karşı bir düşmanlığa dönüşmez. 4 onların hayatlarının her sayfasını anlamaya çalışırız doğrularından da yanlışlarından da ders çıkarırız zaten onun için anlamaya çalışıyoruz değil mi bakın hataları bile bizi adam ediyor yaptıkları o yanlışlıklar üzerinden biz kendi dünyamıza mesajlar taşıyoruz dolayısıyla doğruları zaten bizi doğrultur yanlışları da bizi doğrultur. Yaptıkları hatalar da bizlere mesajlar verir. Beş onları asla yargılamayız. Yargılama işini Rabbimize havale ederiz. Bizim hakkımız yok sahabe için böyle bir şey demeye. O niye böyle yaptı niye böyle yapmadı. Sen nasıl yapıyorsun sen onu söyle. Sen Hüseyin'in karşısında yezit için şöyle böyle söyler söylüyorsun. Ama sen bugün yaşadığın hayatta Yezid'in yanında mısın değil misin bunun sorgulamasını yapmıyorsun. O işine gelmiyor. Sen bugün Yezid gibi yaşıyorsun onu sorgulamak işine gelmiyor. Ama tarihte yaşamış insanları sorgulamak ucuz. Onları sorgulamak için çok cömert davranıyorsun. Böyle bir hakkın yok. Böyle bir şey söyleyemezsin böyle bir şey de yapamazsın. Yargılama meselesi. Sadece sahabe için değil bugünün dünyasında da öyle içimizdeki kardeşler için de öyle ama değil mi ki konuştuğumuz kesim Allah Resulü aleyhissalatü vesselamı gören gözlerin sahipleridir onun nefesini işitenlerin sahipleridir biz onları yargılama hakkımız yok bir kere sahabeyle ile hukukumuzu beş temel cümlenin çerçevesinde gözden geçirmemiz lazım. Konumuz ehli beyt. Ehli beyt ile hukukumuz nasıl olmalı? Bir ehli beyti sevmeyi Rabbimizin bir emri olarak görürüz. Rabbimizin emri midir? Emridir. Delillerini bir dahaki ders onun başlığını şimdiden veriyorum bakın size. Kur'an'da ehli beyt diyeceğiz. Kur'an ayetleri çerçevesinde ehli beyti anlamaya çalışacağız. Nasıl Rabbimizin emri olduğunu o günkü dersimizde daha iyi anlayacağız. İki ehli beyti Resulullah'ın bizlere birer emaneti olarak görür. Bu aziz emanete riayet etmeye çalışırız. Soruyorlar kardeşler şimdi biz ehli beyte bu kadar vurgu yapıyoruz ya. Diyorlar ki hocam adam kendisini ehli beyte nispet ediyor ama ehli beytle hiç alakası yok. Seyyidim diyor hayatında hiç seyitlik diye bir şey yok. Ben de onlara diyorum ki varsın o bu sözünde doğru olmaz. Değil mi ki ehli beyt diyor? Sen ehli beyt olduğu için öyle bir iddiasından dolayı sevne zararın olur. Sadece ona karşı bir içinde muhabbetin olsun onun şahsına değil ehli beyt olmasından dolayı bir sevgin olsun. Kaybeder miyiz bir şey? Vallahi sevdiğimizin hatırından dolayı kazanırız. Sevdiğimizin hatırından dolayı bilmem burada bu örneği söylememin şeyi olur mu bir sakıncası olur mu ama söyleyeyim Mecnun Leyla'nın aşkından o köyün kelplerini de sever öyle değil mi? Biz niye Efendimizin hatırına sevmeyelim ki biz aleyhissalatü vesselamın hatırına vallahi severiz varsın o ne olursa olsun sadece onunla mensubiyetini söylüyor ya o hatırına biz severiz. O sevgimizin sebebi de budur. Üçüncüsü ehli beyti kendi ehlimizden nefsimizden daha çok sevmeye gayret ederiz. Aleyhissalatü vesselamın namusu bizim namuslarımızdan yüz bin kat daha daha azizdir daha aziz olmalıdır bizim namusumuza dil uzatılıyor da biz ona karşılık veriyorsak aleyhissalatü vesselam efendimizin namusuna dil uzatılıyor biz ona sessiz kalıyorsak burada namus yoktur belki ağırdır bu ifade ama bu böyledir kendi namusumuza dil uzatıldığı zaman celallenip de efendimizin namusuna dil uzatıldığı zaman sessiz kalınıyorsa eğer Orada namus diye bir şey olduğunu konuşamayız. O başka bir şeydir. Biz onun ehlini ehli kendi namusumuzdan ve çocuklarımızdan daha aziz biliriz. Bu ilkelerin üçüncüsü de budur. Dördüncüsü ehli beyti dinin intikal ve muhafazasında kendilerine biçilen önemli bir rol olduğunu unutmayız. Dinin intikal ve muhafazası noktasında ehli beytin biçilmiş bir rol, rolü var. Hiçbir zaman biz o rolü unutmayız. Beşincisi ehli beyti severken asla başka bir sahabiye düşman olmayız. Sahabi için söyledik aynı maddeyi ama önemli ya ehli beyt ile olan hukukumuz için bunu da söyleriz. Yani tavrımız muhabbet ve sükunet tavrı olur. Ehli beyt ile hukukumuzda budur. Peki gelelim bize. Asıl bizim için de önemli şeyler var. Kardeşlerimiz arasındaki hukukumuz adına bugünkü dersten neler çıkarırız? Biz birbirimizi sevmek noktasında da mükellefiz değil mi? Bu mükellefiyeti konuşuyoruz. O mükellefiyetin hukukuna ait ilkeleri söyleyeceğim. Bir, kardeşlerimizi sevmeyi imanımızın bir gereği olarak görürüz. Neden? Efendimiz söylüyor. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Müslim hadisi ve onlarca kaynakta geçiyor. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olamazsınız. Daha ne desin efendimiz? Hadisin üçüncü cümlesi var ona geleceğim. Efendimiz çok açık bir biçimde söylüyor. Birbirimizi sevmek güç kazanıp da İslam'ın gücünü arttırmak falan değil o işin başka bir boyutu. Birbirimizi sevmek imanlı olmamızın bir yükümlülüğü imanımızın bir gereği. Böyle olunca bir Müslüman başka bir Müslümana niye kaşın böyle niye sakalım böyle niye saçın böyle niye elbisen böyle niye böyle konuşuyorsun deme hakkına sahip değildir. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyor mu benim kardeşimdir bitmiştir ondan sonrası teforattır. ve ben onu sevmeyi imanımın bir yükümlülüğü olarak anlarım gereği de neyse de onu yaparım. İkincisi kardeşlerimiz ile tanışmayı bilişmeyi selamlaşmayı sevginin ortaya çıkma sebebi olduğunu unutmayız. Bakın bir daha tekrar ediyorum bunu kardeşlerimiz ile tanışmayı bilişmeyi selamlaşmayı sevginin ortaya çıkma sebebi olduğunu unutmayız. Neden tanıyan sever de onun için. Hadisin üçüncü cümlesi burada geliyor size birbirinizi sevecek bir şey söyleyeyim mi diyor Efendimiz sahabe söyle ya Resulallah diyor aranızda selamı yayınız selam ne olacak kelamı getirecek birbirimizle konuşmaya başlayacağız konuştukça da ne olacak birbirimizi tanıyacağız. Bugün Müslümanlar olarak birbirimize biraz mesafeli bakıyoruz. Falanca cemaat filanca vakıf filanca dernek filanca hoca filanca şu filanca bu. Ama birbirimizi birbirimizden tanımamışız. Düşmanların üzerinden tanımışız birbirimizi. Biz birbirimize dost olup şöyle bir oturduğumuz zaman konuşmaya başladığımızda şunu itiraf ediyoruz. Yahu o da benim gibiymiş. E o da senin gibi tabii o nereden geldi uzaydan mı geldi? O da senin gibiydi. Aynı kitaba aynı peygambere iman etmişsin. Senin ondan farklı düşünmen mümkün müdür? Ama tanımadın onu onu ondan tanımadın. O da gelmedi sana sen de gitmedin ona. Sen kendini Musa gördün. O kendini bilmem ne gördü. O gelsin dedi ben gitmem dedi. Aranıza mesafeler koydunuz. Selamı yaymadığınız için de birbirinizle kardeş olmadınız. Yoksa korkuyor muyuz? Kelamla. Muhabbeti devam ettirmeye şimdi içimizde Mardinli kardeşler var belki biraz kızacaklar ama ben yine de söyleyeyim Mardinlerin bir fıkrası anlatılır adamın biri Mardin'de karpuz tarlasının sahibiymiş kim selam verse selamını almıyor selam aleyküm diyor birisi hiç aleyküm selam falan yok 1 2 3 birisi dayanamıyor gidip selam veriyor almayınca diyor ki yahu sen Müslüman değil misin? Bak sana Allah'ın selamını veriyoruz. Niye almıyorsun? Kardeşim diyor. Selam kelamı getirir. Kelam da karpuzu götürür. <gülüyor> Herkesten selam alsak burada karpuz diye bir şey kalmayacak. Yoksa biz de bu korkuda mıyız? Yani biz kelamın arkasından kaçıracağımız karpuzları da mı endişe ediyoruz? Ne olur yani karpuz gitse ne olur? Zaten o ikram bize cenneti kazandırmayacak mı? Onun için selamı aramızda yayacağız hiç bunda takılmayacağız kim olursa olsun Müslümansa selamun aleyküm ya kafirse selam hidayete tabi olanlara olsun onların da selamı var selam hidayete tabi olanlara olsun de onlar da selamdan nasiplensinler yay bu selamı aramızda yayalım ki birbirimizi sevmeye vesile olsun inşallah o da hepimize cenneti kazandırsın 3 kardeşlerimizin hatalarını noksanlarını ve kusurlarını örtmeyi imanımızın kemale ermesinin sebebi olarak görürüz. Kardeşlerimizin hatalarını noksanlarını ve kusurlarını örtmeyi imanımızın kemale ermesinin sebebi olarak görürüz. Nasıl Baktınız bir kardeşiniz bir hata ediyor. Ne ediyor mesela? Hırsızlık yapıyor. Ne yapın biliyor musunuz? Benim gözlerim yanlış gördü diyeyim Sahabenin tavrı bu. Zor değil mi böyle bir tavır? Zor. Ama bunu deyin. Size Bukhari hadisi aktarmıştım. Geçmiş derslerin birinde. Hazreti İsa'nın ümmetinden bahsediyor Efendimiz. Ondan bahsediyor. Onun üzerinden mesaj veriyor bize. Birisini yakaladı diyor hırsızlık üzerinde adamın elinde eşya çaldın dedi adam dedi ki vallahi çalmadım ne dedi Hz İsa doğru söyledin dedi benim gözüm yalan söyledi senin vallahi doğru bu bir tavırdır Vallahi çalmadım diyen bir adama hayır çaldın diye sen diretemezsin adamı gördüm bir hata ediyor bir şeyler var hakkında söylentiler var Mü'mine yakışan nedir yapmamıştır ya yapmışsa yapsın kardeşim sen hakim misin o başkalarının işi sen sana düşeni yap hayır yapmamıştır de ve o defteri kapat irdeleme kurcalama. Tecessüz yapma casusluk yapma kimsenin özel hayatını karıştırma perdeleri kaldırma perdenin arkasında ne halt yemişse yemiş o Allah'la onun arasında senin onu kaldırmaya hakkın yok o Allah'ın bileceği iş ört ayıpları ört ki Allah da senin ayıbını örsün yoksa sen ya da ben ayıbımızın olmadığını mı söylüyoruz böyle bir iddiamız mı var? Ayıp olmayan mı var Allah aşkına? Ayıpınflarımızın görünmemesini istiyorsak başkalarının ayıplarını örteceğiz. Biz setr edeceğiz. Kapatacağız ki settar olan da setresin. Evet, yapmadı desin ve üstünü kapatsın. İşte kardeşlik hukukunun bize öğreteceği üçüncüsü de bu. Dördüncüsü kardeşlerimizin dertleriyle dertlenmeyi Acılarıyla hüzünlenmeyi, sevinçleri ile saadet bulmayı Müslümanlığımızın güzelliği olarak anlarız. Bir daha tekrar edeyim bunu. Kardeşlerimizin <gülüyor> dertleriyle dertlenmeyi, acılarıyla hüzünlenmeyi, sevinçleri ile saadet bulmayı Müslümanlığımızın güzelliği olarak anlarız. Bir şeyler söylenebilir ama toparlayacağım. Beşincisi Kardeşlerimizi severken de kızarken de dengeyi elden bırakmayız. Bunu kardeşlik hukukunun bir yükümlülüğü olduğunu hatırdan çıkarmayız. Bu bir dengedir. Yani şunu demeyiz benim sevdiğim o adam asla hata etmez. Bunu asla deme bu yanlış. Sev ama hata edebileceğini her daim İhtimal dairesinde bil hata eder insandır neticede dostunu severken de düşmanlık yaparken de bu dengen olsun dostunu seviyorsun günün birinde yanlış yapabilir sevginden dolayı o yanlışı benim adamım diyerek sinene çekebilirsin bunu yapma düşmanlık yaptığına da o ölçülü ve dengeyi muhafaza ederek düşmanlık yap ki günün birinde o senin dostun olduğunda sen onu bağrına basmayı bilesin. Ümeyr İbni Vehb Bedr'in arkasından gelmiş uzundur onun kıssası ama özetleyeceğim size bir iki cümlede. Aslında geliş amacı Efendimiz'i öldürmek. Zehirli bir kılıç yanında geliyor Efendimiz'in yanına yaklaşıyor. Bedir'de esir olmuş oğlunu kurtarma bahanesiyle Efendimiz'e kadar yaklaşacak orada o infazı gerçekleştirecek. Geliyor Mescid-i Nebevi'nin kapısından iner inmez Hazreti Ömer karşısında şöyle bir boğazından tutuyup ayağı kaldırıyor. Şöyle ey Allah'ın düşmanı ne işim var burada diyor. Bırak beni diyor Ömer buraya bir iş için geldim. Hazreti Ömer böyle götürüyor Efendimiz'in huzuruna bırakıyor anlatıyor anlatacağını. Efendimiz orada bir mucize olarak peki o zehirli kılıç sende ne geziyor diyor. Ya Resulallah bunu hiç kimse bilmiyordu. Saffan İbni Ümeyye ile ben Kabe'nin avlusunda konuştuk. Üçüncü bir şahidimiz yoktu. Kim bunu söyledi? Allah söyledi deyince orada iman ediyor. Ne yapıyor Hazreti Ömer biliyor musunuz? Biraz önce boğazını tuttuğu o adamın bir sarılıyor böyle. Öyle bir sıkıyor ki sevincinden neredeyse Ümeyir'in kemiklerini kıracak. Ümeyir de şaşırıyor ya biraz önce öldürmek istedin beni. Şimdi bu muhabbet biraz önce farklıydı şimdi farklı. Biraz önce düşmanımdım benim ama şimdi benim öz kardeşim gibisin. Aynen Zeyd İbni Hattab nasılsa sen de öylesin. O da iman etmiş Hazreti Ömer'in bir kardeşidir. Budur. Ölçülü sevmek, ölçülü düşman olmak budur. Bu nedir biliyor musunuz? Biz günahkara değil günaha düşman oluruz. Bizim düşmanlığımız bunadır. Adam günah işlemiş. Benim onun şahsıyla niye düşmanlığım olsun? Onun işlediği günaha düşman olurum. Günahkarı ayırırım günahı ayırırım. Böyle olduğu zaman da o adam iyi bir iş yaptığı zaman evet bu adam da iyi bir iş yapar der onu da bağrıma basarım. İşte kardeşlik hukuku içinde söylenecek sözler bunlar. Son sözü aleyhissalatü vesselam efendimiz söylesin mi? Onunla bitirelim. Tirmizinin bir babının 60 numaralı hadisi. Dostunu severken ölçülü sev. Zira günün birinde düşmanın dostun olabilir. Düşmanını da ölçülü bir şekilde düşmanlık yap düşmanına. Zira günün birinde düşmanın dostun olabilir. Sadaka Resulullah. Allah bu ilkeler çerçevesinde yaşamayı bizlere nasip etsin. Kardeşlik hukukunu içimizde dirilsin. Bizi sahabeye, bizi birbirimize kardeş kılsın inşallah. Ve en davane enilhamdülillahi rabbil alemin.